Ağız bıllahi, shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-hamdulillahi lāzī haddana l-haẓa vma konna lnahtadi al-aba an haddana Sallu ala Sallu ala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 İlim, Rahmet ve Aşk Medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizlerle paylaşıyorduk en son. Sözümüzün başında da vurguladığımız üzere, ilim, Rahmet ve Aşk Medeniyeti İslam'ı. Bugün haydi Bir ötelere uzanalım Özel olarak Bir ötelere göz atalım Ölüm ötesine Kaçınılmaz sona Daha doğrusu Sonsuzluğun başlangıcı olan sona Hani Tarladan çıkıp hasatı görmeye Sınavın bir tip, mükafatını görme ortamından biraz bahsedelim. Haydi. İnsan Yüce Allah'ın her şeyi hizmetine verdiği en değerli varlıktır. Öyleyse insan yalnızca yaşayıp eğlenip sonunda da yok olmak için yaratılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi 36. Ayette ''İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?'' buyurulmuş. Bu da insanın bir amaç için yaratıldığını ap açık olarak göstermiş, sunmuştur. Yine Zilzal Suresi 7 ve 8. ayetlerde Kur'an'ın belirttiğine göre kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecek kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa cezasını görecektir. Bu da İnsanın dünyadayken her yaptığının mutlaka iyilik ya da ceza bakımından bir karşılığının olacağını kanıtlıyor. İslam'a göre bu dünya bir imtihan salonudur. İyi ve kötü insanların birbirinden ayrılması için bu dünyada sınavdan geçiriliyorlar. Dünya hayatından sonra apayrı ve sonsuz bir hayat başlayacak. İşte ahiret, bu sonsuz hayatın adıdır. Her insan doğar, büyür, iyi ve kötü bir hayat yaşar ve netice olarak Azrail aleyhisselamla buluşmasını gerçekleştirir ve dünyasını değiştirir. Dünyamız da tıpkı bir insan gibi ölümlü. Bir gün gelecek, dünyanın ömrü de son bulacak. Bütün evren, bütün kainat bir anda yok olacaktır. Biz buna kıyamet diyoruz. Daha sonra, sevgililer sevgilisi, en büyük dost, en büyük sevgili Allah, bu yeni alemde insanlar dünyadayken yaptıklarının hesabını verip, İyilik ve kötülüklerinin karşılığını görecekler. Ahirete iman, yani öldükten sonra dirileceğimize, dünyadayken yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimize ve sonunda ceza ya da mükafat göreceğimize inanmaktır. İmanımızın şartları esaslarındandır. Her insan eceli gelince ölür. Ölüm insanın yok olup gitmesi demek değil ki, yanlıca ruhun bedenden ayrılması ve sonsuz bir aleme göçmesidir. İnsanın ölümüyle bedenden ayrılan ruh ahiret aleminin başlangıcı olan kabir hayatını yaşar. Kabirde münker ve nekir adında iki melek insana bir takım önemli sualler sorular sorarlar. Bu soruların temel olanları Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kitabın nedir? Dünyadayken iman edip, güzel, tatlı, iyi işler yapanlar, bu sorulara doğru cevaplar verirler. İmanı tam olmayanlarsa, bu sorulara doğru cevap veremezler. Sevgililer sevgilisi, aşk peygamberi, sevgi sultanı, Aşk sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabirde insanların bu farklı durumunu şöyle belirtmektedir. Mezar her insan için dünyadaki hayat yaşamına göre dünyadaki hayatına göre dünyada sergilemiş olduğu kulluğa göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuş. Bundan anlaşılıyor ki her insan durumuna uygun olarak kabir hayatı yaşayacaktır. Kıyametin kopma zamanı gelince İsrafil adlı melek sur adı verilen bir aleti üfleyecek ve böylece evren altüst olup bütün canlılar ölecek. İsrafil'in İkinci kez sura üflemesiyle yepyeni bir dünya kurulacak ve bütün ölüler dirilecek. Mahşer adı verilen büyük bir meydanda toplanacaklar. İnsanların dünyada yaptıkları her şey bir sayfa içerisinde kendilerine verilecek. Büyük bir mahkeme kurulacak. İnsanlar yaptıklarının her bir tanesiyle yargılanacak ömrünü ne yolda tükettiği, bildiğiyle neler yaptığı, malını nasıl kazanıp nereye harcadığı, vücudunu hangi yollarda yıprattığı teker teker sorulacak. Bu mahkemede hiçbir şeyi inkar etmek mümkün olamayacak. Çünkü insanın bir zat kendi eli, ayağı, gözü, kulağı, hatta günah işlediği yerler dile gelecek. Yaptıklarına tanıklık edecekler. Birbirleri hakkında insanların tanıklığına da başvuracaklar. Arkasından insanların yaptıkları iyi ve kötüçler. Nasıl olduğunu kesin olarak bilemediğimiz bir terazide tartılacak. İyilikleri ağır gelenler cenneti, Yanlışlıkları, isyanları, hataları, kötülükleri, ağır gelenler cehennemi göreceklerdir. Bu teraziye mizan adı verilir. Sonra cehennemin üzerinde nasıl olduğunu bizim bilemeyeceğimiz, tam olarak bilemeyeceğimiz bir köprü vurulacak. İnsanlar iyiliklerine göre farklı biçimlerde Sırat denilen bu köprüden geçecekler. Bazıları şimşek hızıyla geçip cennete koşacaklar. Bazıları koşan insan gibi, bazıları yürüyen insanlar gibi. Herkes dünyadaki aşkına göre koşacak. Dünyadaki aşkı sergileyişine göre koşacak. Allah ile arasındaki aşkı zirveye ulaştıran süratle uçacak geçecekler sıratı. Allah'ın kendisine olan sevgi ve aşkından bir haber olanlar bir haber oldukları için kulluk yürüyüşünü sergileyemeyenler kulum hitabının sıcaklığı ile kendisine yaklaşan Allah'a lebbeyk Allahümme lebbeyk emret Allah'ım buyur Allah'ım lütfeyle Allah'ım diye karşılık veremeyenler Allah'ın kendilerine sunmuş olduğu akıl nimetini, vücut ülkesinin padişahı kalbi veren, düşünsün diye imkanlar sunan, elçiler gönderen, aklıyla kainatı süsün, kainat eserinden sanatkarı bulsun diye nimetler veren Allah'a koşamayanlar ise, aşkı sergileyemeyenler ise, aşkı dünyada karşı cinsten birisine duyulan bir istek olarak algılayanlar Aşkın gerçek aşktan Habersiz olanlar Mevlana'nın Şu sözünden bir haber olanlar Aşksız Olma ki ölü olmayasın Aşkta Öl ki diri olasın Yani fenafillah dediğimiz Allah'ın aşkında Yok olma Allah'ın aşk deryasına dalmak Tadı varmak Tada varınca ruhun temizlenmesi, ruhun bütün kötülüklerden aşk ateşiyle yakılarak temizlenmesi sonucunda, bu temizliğin sonucunda kişinin yanlışlardan uzak durması, bunun tatlılığını, bunun lezzetini gönlünde hissetmesi. Bunu yapanlar geçtiği gibi, bunu yapamayanlar, aşkı sergileyemeyenler ise sıratı geçemeyecek ve cehenneme düşeceklerdir. Öldükten sonra dirilip hesap vermeye inanmak imanın bir şartıdır. Ahirete inanmayan kimse Müslüman olamaz. Geceden sonra sabahı, sabahtan sonra geceyi yaratan, kıştan sonra baharın getiren, ibretler sunmuyor mu bize? Geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın gelmesi ne kadar kesinse, Öldükten sonra diriliş de o kadar kesindir. Her şey ahiretin varlığını gerektiriyor bizim hayatımızda. Allah'ın varlığını kabul edip de ahireti inkar etmek, güneşi kabul edip de ışığını inkar etmek gibi akıl dışı bir şey. Çünkü Allah insanları tekrar dirildip hesaba çekeceğine söz vermiştir. Bunu gönderdiği bütün aşk elçisi peygamberler, ve o aşk elçilerinin aşk kılavuzu kutsal kitaplar aracılığıyla bildirmiştir. Allah sözünden dönmez. İnnekele tuhliful mi'ad diyoruz ya. Allah hikmet sahibidir. Her şeyi yerli yerince yapar. Boş ve anlamsız iş yapması mümkün değildir. Gözlerin alabildiği en büyük eserlerden gözlerimizin göremediği en ufak canlılara kadar, hatta cansız cisimlere kadar her şey onun bir hikmet ile yarattığının işareti değil mi? Belgeseller izlediğimizde, kitaplar okuduğumuzda, Allah'ın sanatını, Allah'ın eserini gördüğümüzde, o esere aşık olmaktan başka bir hal şu zamanda bulamadığımız bir gerçek değil mi? Allah'ın sanatına insar olan, hayran olan insanlar, o sanat eserine hayran olan insanlar, ona iman etmekten ona iman edenler de ahireti iman etmekten kendilerini alıp koyamayacaklardır. Öyleyse her akıl sahibi bunu anlar ve Allah'ım der. Şu güzelim evleri şu güzelim evreni şu mükemmel kainatı ve kusursuz bir yaratılış ile yaratıp da sonunda onları bütün bütün hazırladığın ve yok edeceğin şu kainatı düşünmemek ne kadar büyük bir hatadır. Bir bahçıvan bin bir emek ve özenle kurduğu bahçesini ateşe verip yok eder mi? Meyvelerini çukurlara doldurup çürütmeye terk eder mi? Öyleyse Allah da şu evreni daha güzel ve sonsuza dek sürmesi için ahirete getirecek. Çiftçi çürüyüp yok olsun diye tohumu toprağa saçmaz değil mi dostlar? Filizlenip boy atsın diye tarlaya eker. İnsan da ölüp toprağa girer. Fakat çürüyüp yok olmak için değil. Ahirette yepyeni ve sonsuz bir hayata gözünü açmak için. Aşkın kaynağı olan Allah kullarını bunun için ölümden sonrası için hazırlamıştır. Ölüm bizim için ikinci bir doğuştur. Allah, anne karnında bizi dokuz ay özenle besleyip geliştirdi. Dünyada gerekli her türlü cihaz ile donattı. Ondan sonra da doğumla bizi dünyaya gönderdi. Ölümle ikinci bir defa daha doğacağız. Anne karnından dünyaya gönderen Allah, dünyadan ahirete gönderecektir. Dünyada durumumuz, yumurtadaki civcivin durumuna benzer. Ölüm ile kabuğumuz çatlar, apayrı ve sonsuz bir hayatı gözümüzü açarız. Her ülkede yasalara uyan, vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren dürüst vatandaşlar ödüllendirilir. Yasaları çiğneyen, herkesin huzurunu kaçıran kötü kimseler ise cezalandırılır. Hiç katillerin, hırsızların, eşkıyaların, dolandırıcıların elini kolunu sallayıp serbest gezdiği bir ülke düşünebilir misiniz? Böyle olan bir ülkede adaletten söz edilebilir mi? Dünya denilen memleketin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Allah sonsuz adalet sahibidir. O El-Adl Celle Celaludur. İyi ve sevgili kullarını ödülsüz Kötüleri de cezasız bırakmayacaktır. Çünkü o adaletin kendisidir. Ela adüldür. Oysa bu dünyada adalet tam olarak görülmüyor bazen. Zalim ve mazlum, ezen ve ezilen aynı toprağın altına giriyorlar. Demek ki hesapları büyük bir mahkemede görülecek. İnsanın iki türlü yaratılışı vardır. Sevgili dinleyiciler Birincisi dünyaya gelirken yaratılışı ikincisi de ahiretteki yaratılışıdır Aslında ikinci yaratılışımız birincisine göre daha kolaydır Çünkü birincisinde bütün organ, sistem ve duyularımız Bir tek hücreden yaratılıyor İkincisinde ise dağılan vücudun atom ve hücreleri toplatılıyor Bir şeyi yoktan yapmak mı yoksa dağılan bir şeyi toplamak mı daha kolay? Bizi yoktan yaratıp dünyaya gönderen Allah Celle Celaluhu ikinci bir defa daha bu şekilde yaratacaktır. Ahiret inancı imanımızın gerekliliği olduğu gibi gönlümüzün de teskineti, sükunutu huzurlarından, kaynaklarından biridir. Her şeyden önce İnsan için büyük bir teselli kaynağıdır ahiret. Doğan bebek, anne karnından daha ne güzel bir dünyaya geldiğini bilseydi ağlar mıydı? İşte ahirete inanan kişi de ölümü sonsuz bir dünyaya doğuş olarak görür ve ölümden korkmaz. Uzak bir ülkeye okumaya giden bir öğrenci döndüğünde ağlar mı? İşte dünya hayatı da insanlar için bir eğitim, ve öğretim sürecidir. Ölüm ise bir diplomadır. Gerçek vatanımız olan cennete dönüştür. Ahirete göçmüş, milyonlarca, milyarlarca akraba, dost ve yakınlarımıza kavuşmaktır. Ahiret inancı, birey için olduğu gibi toplum içinde biricik huzur ve mutluluk kaynağıdır. Ahirette hesap vereceğine inanan kimse, Kolay kolay kötülük yapamaz. Çünkü Allah'ın şu sözünü bilir ki Allah onu hesaba çekecektir mahşer günü Ve soracaktır kendisine Seslenecektir Aracısız, elçisiz Diyecektir ki Ey insan Benim hakkında seninle aldattı Ey insan benim için ne amel işledin? Ey insan! Benden ne kadar haya ettin? Ey insan! Gönderdiğim aşk elçisi peygamberlere ne cevap verdin? Ey insan! Sana helal olmayana bakarken Ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sana Helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulakların üzerinde kontrolcü değil miydim? Ey insan! Sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilin üzerinde bir takipçi değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutar iken ben onların üzerinde gözcü değil miydim? Ey insan! Ayaklarınla sana helal olmayan şeylere giderken ben onların üzerinde gözetleyici değil miydim? Sana helal olmayan şeylerle kalben ilgilenip dururken ben kalbinin üzerinde murakıp değil miydim? Ey insan nerede olursan ol ben seninleyim diye sana bildirmedim mi? İşte... Kendisini yaratanın bu sualleriyle karşılaşacağını bilen وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا kuntum Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. وَاِسِرُوا قَوْلَكُمْ اَبِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ bi بِذَاتِ sudur Ayetlerini bilen Allah sadece sizin hayatınızda sergiledikleriniz değil, kalbinizden geçmekte olanları da bilir. Ayetini bilen, ona göre ayağını denk almaz mı sizce? Kendisini yaratanın karşısına çıktığı zaman yaptığı hatalardan hesaba çekilmenin mahcubiyetiyle o hataları terk etmez mi sizce? O yüzden toplumsal olarak ahiret inancı çok önemli. Ahirette hesap vereceğine inanan kimse çünkü kolay kolay kötülük yapmaz ve yapamaz. İnsanlara ve hatta hayvanlara bile zulümden sakınır, yanlışlıktan sakınır, sakınabildiği kadar. Çünkü o, davranışlarına dikkat eder. Elinden geldiğince iyilik yapar. Çünkü ne kadar çok başkasına faydalı olursa, ne kadar çok başkalarına yararlı olursa ahirette o kadar çok mutlu olacağını bilir. Böylece hem kendisi hem toplum aşk ile tanışır. Allah'a olan aşkın kulluk yürüyüş adı altında sergilenişinin insanlığa yansımasını görür. Ve böylece o da hayran olur bu aşka. Bu ne büyük aşkı seni seni bu hale getirmiş, merhamet insanı yapmış der ve o da o da yönelmeye başlar. O da o da koşar. Biz değerli dostlar, mümin kardeşler olarak Allah Resulünün hayatını hayatımıza tam geçirip Allah Resulünün hayatını hayatımıza tam sergileyip aşk insanı olsa idik. Söyler misiniz? İnsanlar aşktan ne kadar kaçabilirlerdi ki? İnsanlar aşktan kaçamazlardı. Hatta yangın, deprem, hastalık gibi musibetler eksik olmaz değerli dinleyiciler. Hatta bazen bu felaketler insanın nesi varsa hepsini alıp götürür. Bazen sevdiklerinden, bazen maddi imkanlarını. Bu gibi durumlarda inançlı insan teselli bulur ve sabreder. Kendini yiyip bitirmez, bunalıma girmez. Çünkü kaybettiği şeylerin kendisi için, Sevap kazanmaya aracı olduğunu bilir Ve Senden gelen neyse ise Eyvallah Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Allah Seni seviyorum Allah'ım der Çünkü Veren de o Alan da o der Vasbir li hukm rabbik fe innake bi ayunina ayetini düşünür. Rabb'inin gözetim altında bulunduğunu ve sabrederse müjdenin kendisine ait olduğunu bilir. İnsan bu dünyada her istediğini elde edemez dostlar. Ahirete inanan insan cennette bunlara kavuşabileceğini düşünür. Teselli ve huzur bulur. İyi insan olmaya çalışır. Kimsenin elindekini kıskanmaz. Ruhsal bunalıma girmez. Ahirete inanan kimselerin en belirgin iki özelliği vardır. Birincisi, bollukta verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmek. İkincisi, sıkıntı ve darlıktaysa sabretmek ve Rabbine isyan etmemektir. Çünkü...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 Allah'ım senden ne gelirse amennâ semînâ ve adâ'nâ işitiyorum, itaat ediyorum iman ediyorum deyip sabreder. Dostlar dünya bir tarla mahşer bir harman cennet ve cehennem ise birer ambardır. Dünyada iyilik ve kötülük çirkinlik ve güzellik Faydalı ve zararlı, iyi insanlar ve kötü insanlar iç içe bulunuyor. Ahirette bunlar birbirinden tamamen ayrılacak. Bütün iyilekler, güzellikler, faydalılar ve iyiler cennete konulacak. Sa'idhu billah. Wa'mtazu'l الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Wa'mtazu'l الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Bem ta su yemma Bu ayet okunca Allah'a aşkından gönül ateşini tutturmuş birçok Allah'ın sevgili kulu aşk insan insan bu ayet okuyunca çoğu kendinden geçermiş. Yahsin suresinin bu ayetini okuyunca kimisi Allah'a olan aşkından kalbi donu vermiş. Dünyasını değiştirmiş. Kimisi baygınlık geçirmiş. Bu ayetin ağırlığını kaldıramamış. Kimisi ise gözyaşlarına yanmış derdini. "Vem tazul ya ma eyh ayetini. Ama bu gözyaşı aşkın gözyaşıdır. Sadece üzülenler mi ağlar? Aşktan ağlamaz mı insan? Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep aşktan ağlardı. Allah'a aşkından ağlardı. Ümmetine olan aşkından ağlardı. Canlılara olan aşkından ağlardı Çünkü Allah'a aşıktı Bütün eserlerin sahibine aşık olunca Onun bütün eserleri de sevgili olurdu insana Sevgililer sevgilisi En büyük aşk Sevgili Yüce Rabbine Aşık olduğu için Onun yarattığı tüm kulcuklara Merhametliydi hatta inkarcılara, isyançılara, zalimlere bile o aşkı sergilemek, o aşkı paylaşmak için gelmişti. O yüzden vema erselnake illa rahmeten lil alamin'di. Enbiya süresinde böyle buyuruluyor ya. Biz seni ey sevgilim, alemlere aşk olasın diye. Alemlere sevgi olasın diye Alemlere merhamet olasın diye Alemlere rahmet olasın diye Gönderdik diyor ya Ve ma erselneke illa mübeşiren ve nazira İnsanlara rahmeti aşka sunmak Aşka koşanları cenneti müjdelemek Aşktan yüz çevirenleri ise Cehennemi müjdelemek için gönderilmişti Hatadan sakındırmak için gönderilmişti Anne babanın çocuğunu sakındırması gibi. Anne baba çocuğunu sorgular her gün. Oğlum ne yaptın bugün? Kızım ne yaptın bugün? Hadi anlat bakalım. Nasıl geçti günün? Gün üzüldün mü hiç? Nasıl geçti günün? Var mı bir sıkıntın canım? Var mı bir sıkıntın yavrum? Anne baba her zaman böyle kollar. Her zaman söyler. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Aman yavrum şuna dikkat et. Aman yavrum buna dikkat et. Bak sokağa çıkarken hava soğuktur. Üstünü iyi giyin. Hadi yavrum bak hava yağmur yağıyor. Berini tak üşüme. Eldivenlerini giy yavrum. Sonra hasta olursun bak. Anne baba sevgisi. Ne kadar büyük bir sevgi değil mi? Ama Allah Resulü anne baba sevgisinden daha üstünde. O yüzden sabahlara kadar namaz kılar. Gündüzleri oruç tutardı Şefaatilli ehlil kebairimin ümmeti diyordu ya Şefaatim Sevap işleyenlere değil Ümmetimden büyük günah sahiplerine diri diyordu ya Onun amacı kurtulanların daha çok yükseğe gitmesi olduğu gibi Kurtulamayanlara da koşmaktı O yüzden Ebu Cehil'in kapısını Yetmiş kere çalmıştı Yetmiş kere Can düşmanı insanlık düşmanı İnsanlık düşmanı Ebu Cehil'in kapısını Yetmiş kere çalmıştı Ama Nasıl bir çalış Okşayıcı bir çalış Ebu Cehil dinlemez misin Bir sözlerime kulak vermez misin Birazcık kulak versen Birazcık dinlesen Birazcık dinlesen İstersen kabul etme Ama birazcık dinlesen diye Mübeşir ve nezir Müjdelemek ve sakındırmak adına kapısını çalmıştı. İşte bu aşk, aşkı sergilemek. Aşkı biz gerçek manada sergilersek, insanlar da aşktan kaçamayacaklar. 23 senede Allah Resulü'nün aşkı sergilemesi sonucu, 23 sene gibi kısa bir zamanda, Tüm dünyanın aşk ateşiyle kaynaması gibi, Aşk ateşiyle silkelenmesi gibi, biz de bir sergilesek Allah Resulü'nün hayatını. işte o zaman insanlık insan görecek. İnsanlık insanı tanıyacak. İnsanlık insan olduğunu anlayacak. O zaman insanlar aşktan kaçamayacaklar. Ahiret inancı. Diyorduk. Hani biraz önce paylaştığımız üzere iyilik yapanlar iyiliğe gittiği gibi cennete bu bahsettiğim ayette şu buyuruyordu Allah Ey isyankarlar Ey hatalar işleyen kişiler Ey inkar işleyen kişiler Hata üzerine hata isyan üzerine hata işlemesine rağmen Tövbe kapısını çalmayanlar Ölüm Kendilerini bu hal üzere bulanlar Azrail aleyhisselam ile buluşması Gaflet üzere olanlar Ayrılın, ayrılın bugün mahşer günü, ayrılın bugün benim sevgili kullarımdan, ayrılın. Ayrılın benim peygamberimden, şehitlerimden, sıddıklarımdan, dostlarımdan, sevdiklerimden, ayrılın. Hitabı gelecek ve o zaman da cehenneme layık olanlar, cehennemi hak edenler, cehenneme gelecekler. İnsan dünyada neyi ekerse ahirette onu biçecektir. Yaptıklarının meyvesini toplayacaktır. Allah hiç kimseyi zulmetmez. Cennet Allah'ın sevdiği iyi kulları için hazırladığı sonsuz bir mükafat yurdudur. Kulakların duymadığı, gözlerin görmediği, hatır ve hayale gelmeyen nimetlerle doludur. Dünyacının binlerce yıl mutlu hayatı cennet hayatının bir anına bile değmez. Cennetin anahtarı ise imandır. İmanı olduğu halde kulluk görevinde kusur işleyen, kulluk görevinde yanlışlık işleyen cehennemde cezalarını çekerler ama sonra cennete girerler. Cennet gökleri ve yeri kaplayacak kadar geniştir. İçinde Çeşit çeşit ırmak ve çağlayanlar akar. Zümrüt gibi yeşilliklerle dolu bahçelerden meydana gelmiştir. Köşkleri inci, yakut ve mercanlardan yapılmıştır. Cennetlikler sonsuza kadar genç, sağlıklı, cinç ve gürbüz olarak nimetler içinde yüzecekler. Canlarının istediği her şeye ama her şeye kavuşacak ve elde edeceklerdir. Cehennem ise... İnkarcı, kötü, zalim ve ahlaksız insanların atılacakları bir ceza evidir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş deryası olarak tanıtılır. Aslında Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kafirler için hazırlanmıştır. Bunlar sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Ancak... İnandığı halde inancı doğrultusunda yaşayamayan, hata ve günah işlemekte direten insanlar, direten insanlar da bu hatalarının karşılığını çekinceye kadar burada kalacaklar. Cennet ve cehennemin varlığı ilahi adaletin gereğidir sevgili dostlar. Kötü insanların cezalandırılmaması iyi insanlara bir zulüm değil midir? Allah kimseyi cezalandırmak istemez. Onun içindir ki insanları sık sık uyarır, uyarmaktadır ve uyarmıştır. Milyonlarca alim göndermiştir. Bunlar aracılığıyla hep çağırmıştır araştırmaya, doğruyu öğrenmeye, doğru olmaya. Fastakim kema umirtu Emredildiğiniz üzere Dost doğru ol ayetinin Gereğince insanlar Dost doğru olsun diye Bundan dolayı da Allah Sürekli davet etmiştir Sürekli Tövbeye çağırmıştır Aşka çağırmıştır Yeter ki insanlar Bir kişi bile olsa Kurtusun diye Bir kişi bile olsa Aşka koşsun diye Bir kişi bile olsa lütfa ersin diye. Allah peygamberine anne babanın kişiye olan merhametinden şefkatinden daha çok merhamet veren olduğu gibi o merhametin kaynağı da Allah'tır. Anne baba durup dururken çocuğunu ateşe atmayacağı gibi Allah azze ve celle de bunu yapmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Bir anne çocuğunu alıp ateşe atar mı diye sorduğunda hesabına. Hayır ya Resulallah dediklerinde Allah kişiye bundan daha merhametlidir bu kadından diyordu. Hatta Efendimiz her anında Rabbinden ümmetini diliyordu. Duha Suresini o yüzden çok severdi çünkü Duha Suresinde "Allahu <gülüyor> ve Laili iza ma qala diye devam eden o ayetlerde Allah kendisi razı oluncaya kadar kendisine vereceğini ifade ettiğinden duha suretini çok sever ve okurdu. O kadar çok yalvarıyordu ki Allah'a doğduğunda, gençliğinde, namazında, miracında, ölüm anında Allah Celle Celaluhu, ey sevgili peygamberim ben ümmetine senden daha merhametliyim sözü gelinceye kadar peygamber efendimizin kalbinde hep bir titreme vardı. Ne mutlu düşünen